Sihirli Ayna Evvel zaman içinde Errol adındaki prens tarafından yönetilen bir krallık varmış. Ve o sıradan bir prens değilmiş. Ah hayır, o hayal edebileceğiniz en mükemmel prensmiş. Esprili, zeki, komik, son derece yakışıklı. Bunların hepsi onda varmış. Ama bildiğimiz gibi hiç kimse mükemmel değildir. Ve bu nedenle mükemmel prensin de bir sırrı varmış. Ah benim güzeller güzeli yüzüm. Seni nasıl özledim. Ah hayır bir nokta mı? Ah hayır meğer aynadaymış. <gülüyor> evet prensin en büyük zayıflığı yüzüymüş. Görünüşünü çok severmiş ve ona her şeyden fazla değer verirmiş. Bu yüzden güzel olmadığını düşündüğü insanları kovarmış. Bu oda ne kadar muhteşem. Belki de bütün duvarlarına yansıdığım içindir. <gülüyor> ah, kim? Kim o? Kim o? İyi akşamlar majesteleri. Ayla teyzenizin yarınki balonuza katılacağını söylemeye geldim. Aa evet. Kraliyet balon ve bu kutlamanın nedeni Ayla teyzem mi neden geliyormuş ki? Ee, majesteleri orada mısınız? Aa evet. <gülüyor> Onun için gerekli hazırlıkları yapın. Zevkli. E Bu arada elbisenizi de hazırladık efendim. A Teşekkür ederim. Ah, en azından yarın iyi görüneceğim. Ayla teyzem çok kötü bir kadın. Yarın ne kadar iyi bir prens olduğumu görecek. <gülüyor> Ertesi gece ülkenin dört bir yanındaki kraliyet üyeleri prensin balosuna gelmiş ve dans edip eğlenmişler. Odasındaki prens hazırlanıyormuş. Elbisesini giymiş ve her zamankinden daha yakışıklı görünüyormuş. Aman tanrım harika görünüyorum. Bu elbise gerçekten yüzümü iyi gösteriyor. Prensimize ne oldu böyle? Belki de hasta hissediyordur. Umarım iyidir. Ancak prens hasta olmaktan çok uzakmış. Odasında kalmış. Aynalardaki yansımasını takdir ediyormuş. Belki onu çağırmalıyız. <Gülüyor> Sevgili yeğenim nerede? Hiçbir yerde majestelerini görmedim. Madam Ayla, e, prensi odasından almak üzereydik. Canını sıkma. Bana bunu yapalım. Sevgili yeğenimi tekrar görmeyi çok isterim. Ayla teyze aslında kötü bir insan değilmiş. Ancak Errol'ın alışkanlığı hakkında her şeyi biliyormuş ve kibrinden de memnun değilmiş. Ve bahsetmiş miydim? Ayrıca kendi bir cadıymış. Ah! Ben dünyadaki en iyi saçlara sahibim, değil mi? Errol! Ah! Yine aynalara bakıyorsun. Ayla teyze, senin burada ne işin var? Bizimle buluşmaya gelmediniz. Bu çok saygısızca bir hareket. Ki bu senin doğum günün değil mi? Ee, bunu biliyorum. Ben sadece ee, bir şeyler yapıyordum. Errol'ın tuttuğu aynaya bakmış. O lanet ayna! Madem öyle, aynaları ve güzelliği çok sevdiğiniz için size doğum günü hediyenizi vereyim. İşte... Errol'a büyü yapmış ve gözlerini açtığında kendini aynanın içinde hapsolmuş olarak bulmuş. Ne? E, ne? Neredeyim ben? Hayır! Çıkmama izin ver! Hayır! Kendine böylesine hayran olmayı bırakmayı öğrenene kadar olmaz. Ne kadar saçma! Seni tutuklamaları için muhafızlarımı çağıracağım. Evet doğru. İşte Artık bir prens veya lanetinle ilgili hiçbir şey hakkında konuşamazsın. Benim adımı bile söyleyemezsin. Sen sadece aynadaki adam olarak kalacaksın. Sen neden böyle bir şey... Ve ayrıca... Bu durumda krallık güzel prensinin eksikliğini çekmez. Bundan kurtulamayacaksın aile. Ve ben güleceğim. Ben gülüyorum, sen gülüyorsun. Hepimiz gülüyoruz. <gülüyor> Şimdilik hoşçakal tatlı yeğenim. <gülüyor> ve bunun ardından zavallı Errol kendini sarayın dışında ve fakir bir ailenin evinde bulmuş. Orada bir kadın onu almış. Vay canına! Bu aynayı buraya kim getirdi? Ne kadar güzel! ''Ah şükürler olsun beni kurtarabilecek biri. Merhaba, buradayım. Beni duyuyor musun?'' Ama kadın sadece kendi yansımasını görebiliyormuş. Aynaya sıkışmış ve çığlık atan zavallı prensi göremiyormuş. Kadının küçük bir çocuğu varmış ve eve para getirmek için çok çalışıyormuş. ''Anne bugün biraz para getirdim. Pazara ne zaman gidip bize yiyecek alacaksın?'' Ah, birazdan giderim tatlım. Gerçekten güzel görünüyorum. Kuşlar benim hakkımda şarkı söylemeli. <gülüyor> Şapşal kadın. Oğlun aç ve sen ona bakmıyorsun bile. Ama onu duyamamış. Ve prens üzgün bir şekilde sepeti alıp evden çıkan çocuğu görmüş. Küçük çocuk sinirleninceye kadar bu durum günlerce sürmüş. Annem seni çok seviyor. Senden bir an önce kurtulmalıyım. Yoksa hiç çalışmayacağım. Annesi orada olmadığı zaman aynayı almış ve camdan dışarı atmış. Orada korkunç bir hırsız etrafta dolaşıyormuş. Aynayı görmüş ve almış. <gülüyor> Şimdi ne oldu? Benim gibi biri için böyle güzel bir ayna. Benim için dünyadaki en büyük hırsızdı. <gülüyor> Bir hırsız mı? Neden güzel bir prensesin ellerine düşemiyorum ki? Hırsız gittiği her yere aynayı da götürmüş. Böylece Errol gün içinde yaptığı tüm kötü şeyleri görmüş. <gülüyor> en büyük hırsız kim? Benim ta kendisi. <gülüyor> Sen en büyük değilsin. Sen çok kötü bir hırsızsın. Ama bir gün hırsız koşarken aynayı düşürdüğünü fark etmemiş. Küçük bir çocuk gelmiş ve onu almış. Vay bu ne güzel bir ayna. Biraz tozlu görünüyor. Eve götürüp temizleyeceğim. Böylece küçük çocuk eve gitmiş ve orada aynayı temizlemiş. Hmm. Aa, görebiliyorum. Bekle... Bu benim yüzüm değil. Hey çocuk, beni duyuyor musun? Ne? Kim? Ne? Oh, sen beni duyabiliyorsun ama nasıl? Sen kimsin? Sen sihirli bir aynamısın? Hayır, ben bir... Evet, ben sihirli bir aynayım. Çok iyi. Bana bir dondurma verebilir misin? Eee hayır. O zaman yeni bir gömlek? Eee hayır. E ee, o zaman nasıl sihirlesin? Konuşuyorum, değil mi? Bu durum çocuğun hoşuna gitmemiş ama hala aynaya nazikçe gülümsüyormuş. Yüzünde bu kadar kir ve leke varken nasıl gülümseyebiliyorsun? Bu mu? Bu yaşlı bir adamın çatılarını süpürmesine yardım ederken oldu. Bu sadece kir. Mutluyum çünkü birine yardım ettim. Earl küçük çocuğun cevabından etkilenmiş. Nazik bir prens olmasına rağmen görünüşüne her şeyden daha çok değer veriyormuş. Artık benim arkadaşımsın. Bu yüzden seni yanımda her yere taşıyacağım. Aman ne şanslıyım. Prens zaman geçtikçe çocuğun ne kadar kibar ve tatlı olduğunu fark etmiş. Büyük anne, büyük anne işte bu ekmek senin için. Lütfen hepsini bitir. Aa, çok teşekkür ederim oğlum. Bunu neden yaptın ki? O ekmek sana bile yetmeyecekken kalkıp onu o garip görünüşlü kadına verdin. Yani kolaylıkla kendi başına çalışabilir. Ona garip görünüşlü değil mi? Kalbi çok güzel ve bu yeterli. Bütün parasıyla bir sürü yiyecek alıyor ve şehirdeki diğer fakir insanlara veriyor. Sonunda kendisi için hiçbir şey kalmıyor. Prez bunu duyduktan sonra sessiz kalmış. İnsanları hep dışlarına bakarak değerlendirmiş ama şimdi çocukla geçirdiği zaman nedeniyle iç güzellikleri daha çok görmeye başlamış. O gece. Çocuk uykudayken Prens Errol geçmişte yaptıkları için çok kötü hissetmiş. Kendimden çok utanıyorum. Sadece mutlak güzelliği düşündüm ve çirkin olduğunu düşündüğüm insanları küçümseyip kovaladım. Nasıl göründüğü önemli değil. Herkes çok güzel. Ve o anda Prens aynadan düşmüş, hatasını fark etmiş ve teyzesinin lanetinden kurtulmuş. Ve... Ben özgürüm. Şimdi eve gidebilirim. Uyuyan çocuğa gülümsemiş ve çıkıp gitmiş. Kısa sürede sarayına ulaşmış. <Gülüyor> ah majesteleri ama ama sizi yatağa giderken gördüm. Ne? E, hayır. Dışarıda yürüyüş yapmıyor. E, karar verdim ben. Hmm. Ruj bile bu adamın yüzünde iyi duruyor. Aile teyze, ben döndüm. Aman tanrım, çok çabuk oldu. Bu krallığa biraz daha hükmedebileceğimi düşünüyordum. Aa, hayır, bunu yapmayacaksın. Ben dersimi çok iyi aldım. O yüzden teşekkür ederim. Şimdi lütfen kendine geri döner misin? Kendimi ruj sürerken görme hoşuma gitmiyor da. <gülüyor> bunu söylediğini duymak şaşırtıcı kendine dönmüş ve prens rahat bir nefes almış. Yalnız hiç anlamadığım bir şey var. Çocuk beni nasıl duydu? Belki de diğer iki kişi kendi geçmişlerini göremedi. Küçük çocuk başkalarına çok fazla değer veriyordu ve seni kolayca gördü. Hoşça kal. Güle güle Ayla teyze. Hmm, evet. Bu mantıklı. Durun. O nasıl bildi bunu? Prens krallığını çok daha iyi bir şekilde yönetmeye başlamış. Çok şaşırmış olan çocuğa cömert şekilde teşekkür etmiş. Prens alışkanlıklarından kurtulmuş ve şimdi aynaya baktığında gerçekten yürekten gülümsüyormuş.